MES kullanmanın şartları nelerdir? MES'in süresi ne kadardır? MES malum olduğu üzere abdest almakta ayakların yıkanması yerine geçen bir uygulamadır. Mestin üzerine mesh etmek dinimizde caizdir. Abdest alan bir insan ayağına şartlarını taşıyan mes dediğimiz ayakkabı türü giyeceğin şartlarını taşıyan bir mesi ayağına giydikten sonra üzerine mesh edebilir. Üzer, ayağımıza giydiğimiz herhangi bir giyeceğin üzerine mesh edebilmek için onun sağlam üzerinde belli bir mesafe yürüyecek derecede sağlam ayağı giydiği zaman Giyildiği zaman düşmeyecek, yırtık, delik ve sökük olmayan ve topuklara kadar ayakları örten bir ayakkabı türünden bir şeyin olması gerekir. Bunun üzerine e, ayağı yıkamak yerine mez edilebilir. Bu e, hiçbir sakınca yoktur. Mes mest üzerine mes edebilmek için herhangi bir hasta olmak bir zaruret olmak gibi bir şartı yoktur. Dileyen dilediği zaman mes ayakkabıyı şartlarına uyarak ayağına giyip üzerine yine şartlarına uygun süre içerisinde mes edebilir. Mes ayakkabısını giymek isteyen bir insan eğer mukim ise yani memleketinde oturuyorsa seferi değilse ayağına giydiği bir mes üzerine 24 saat bir gün. Mesedebilir. Eğer yolcuysa 3 gün 3 gece yani 72 saat mesedebilir. Burada bu 72 saat yahut da 24 saat sürelerin başlama müddeti mesli ayağı giyip üzerine mesh sonra zaten var olan abdestimizin bozulmasından itibaren başlar. Bilindiği gibi mesli ayağı giyebilmek için abdestliyken, ayakların yıkanmış haldeyken giyilmesi gerekir. Zaten aldığımız abdest Bozulduktan itibaren 24 saat yahut da 72 saati dikkate almamız gerekiyor.